Enam suresi 68 68. ayetinde Allah Teala ayetlerimiz hakkında ileri geri konuşanlardan uzak durun buyuruyor. 69. ayette ise nasihatten, hatırlatmadan bahsediyor. Bu iki ayeti anlayamadım demiş. Açıklar mısınız? Yani hem uzak durmak hem de onlara nasihatta bulunmak nasıl en olacak? Enam değil mi? Enam 68 69. 134. sayfa elimizde. Mai diye açıyorum. Evet burada ne diyor Allahu Teala? 68 69. Ve idaru eyyellezine yahudun fi ayatina fa'arid anhum hatta yahudu fi hadisin gayri Diyor ki benim ayetlerim konusunda böyle ileri geri konuşmaya dalmış olan kişileri görürsen, onlardan yüz çevir, başka bir konuya gir girinceye kadar. Yani şey yapacak durumda bakıyorsun, ileri geri konuşuyorlar, sen de dinlemiyorlar. O zaman oradan ayrılırsın. Onlarda diyeş kavga mü çünkü adamların inanma mecburiyetleri yok ki, inanmayabilirler. Bey makün seni ne ke şeytanu fe şeytan seni unutturmuş olabilir ama aklına geldiği zaman artık oturma orada diyor. Ma'al kavmil zalim bu zalimlerle beraber yani bir protesto et demiş oluyor onların yanlışlarını. Çünkü Allah'ın ayetleriyle ilgili ileri geri konuşuyorlar. Sen de söylüyorsun dinlemiyorlar o zaman kalkar gidersin. Uma <gülüyor> <gülüyor> alal ladin yetekun min hisabi min şey Peki onların günahından ben sorumlu muyum diye sorarsan hayır diyor. Yani sen müttakiysen onların yani yani kendini korumuşsan bu tür şeylerden onların günahlarından dolayı sorumlu değilsin. Velakin <gülüyor> zikra. Ama bu tavır onlara bir şeydir, bir hatırlatmadır. Yani oradan ayrıldığın zaman onu bir proteste etmiş olursun. Onlar için bir düşünme fırsatı vermiş olursun. لَعَلَّهُمْ يَتَّكُمْ Belki onlar da kendilerini koruyabilirler. Yani orada onların yanında oturup da dövüş kavgaya gerek yok. Bir iki bir şey söyledim bak dinlemiyorlar ileri geri konuşmaya devam ediyorlar. Oradan şey yaparsın e, oradan çıkarsın bu tavrınla onları düşünmeye sevk etmiş olursun diyor. Evet. Belki onlar da kendilerini koruyabilirler. Bu kadar değil mi? Evet.